Yine ses gelir. Yani kaçırdınız. Bunu açabilirsin onu. Aslında onu ikazıyor da zannediyorum. İşte 3. sınıfa mı? Bu rahat bölgede bulunuyor. Kapısını açabilirsin. Siz bunun dokunuşunu alın. Bak şimdi bu şeyde. Sağa ışık desin. Çevir onu. Şu arkadaş Şunu bugün Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinden 20. 34. <gülüyor> ayet. Ayet. Onun için 30 dedim 3'ten bir mevzuyu o benim. Bir de almış oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Burada peygamber hanımlarına kitap daha daha ele şöyle. Ey peygamber kadınları siz, siz diğer kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Özel peygamber hanımları özel. Tam gibi davranamazsınız eğer Allah'tan korkuyorsanız size yabancı olan erkeklere yumuşak söylemeyin. Yani i̇nsanlara iyi davranmak de lazım, de lazım de ama siz evlendirme anlarsınız. Daha de şöyle vakarlı olacaksınız. De Ciddi olacaksınız. Sonra kalbinde maraz bulunanlar, kalbinde kötü niyetleri olanlar, <gülüyor> maraz hastalık biliyorsunuz. Anas, burada şöyle diyor, nifat ve hücur, yani dedikodu falan olanlardan tamah düşerler. Siz onlara yumuşak dağılarsanız, onlar dedikodu yaparlar ve tamah ederler. Yani sizin hakkınızda kötü şeyler söylerler. Siz ona bir yumuşak dağılıyorsun, insanlara yumuşak dağılarsın, insanlar bir arada şımarırlar. İnsanla şımartmadan konuşun. Sözü güzel ve ağır başta söyleyin. Az konuşun, öz konuşun ve vakar içinde. Az konuşun ama söyledikleriniz tesir etsin. Çok konuşup da e, sözlerinizin çoğunu boşa söylemeyin. Az konuşun, öz konuşun, karşısındaki de bunu anlatsın. Ciddi bir insan karşısında olduğunu anlasınlar. Fatih Peygamberin hanımların işte, işte, işte, vakar ile evlerinizde otur vakar ağır başlık vakar ile evlerinizde oturan evler ki cahiliyet devri kadınlarının kırılı dökülür süslerini göstererek gösteri yürüyüşçi gibi yürümeyin ciddi yürüyün ağır başlık yürüyün namazı Doş doğru kılın. Namazdan nasıl kılması icap ediyorsa namazı adabıyla kılın. Bu sadece kadınlara aittir. <gülüyor> Erkeklere de aittir. Çünkü Hz. Cevra'yı Hz. Peygamber'e gelmiştir. Her namazı 3-4 kere tekrar ettirmiştir. Sabah namazı böyle kılın. İkin namazı, öğlen namazı, akşam namazı böyle kılın diye göstermiştir. Her namazı tekrar tekrar göstermiştir adabıyla namaz kılır. Önemli pozu kıl namazı kılmaz. Sonra bir şey daha var. Namazı kılarken eski elüs diyebilirsin ama temiz elbise gelmek lazım. şimdi bir yerde verilmiş mesal veren meskivli birazsa onu söylemek daha kolay için meskivli yazmak daha kolay. Kur'an'da söylemek daha zor. Ee, şimdi moda diyor, bir büyük, büyük dünya büyüğünün karşıya çıkarken nasıl üstüne başını, sana hani, temiz gelirse namazı kılarken öyle kılın. Kimin karşısına çıktığını bilin. Çünkü namazda insan Allah'ınla karşı karşıya yapmış. Allah'ın yürümcesine namazı kılmak lazımdır. İkin kitleye kitleye namaz kılmak lazım. Namazı ağda böyle, namazı kılmak lazım. Allah'a yarık Allah ver Allah diye. Tekbiri aldınız. Okudunuz. Rütüye bakacağız zaman. Rütüye bakmayın. Hanımlar daha az gelecekler, erkekler daha çok eğilecekler. Kaldıktan sonra şöyle biraz kendinize gelin, doğrulun. Bir Subhanallah diyecek kadar ayakta bekleyin. Ama sonra tekrar secdeye varın. Secdeye varın, oturacağınız zaman hata yeter. Yine bir Subhanallah diyeceği kadar oturun. Tekrardan secdeye varın ve kalkın. Eğer e sıhhatiniz müsait ise yerde elinizi dayamadan kalkın. Ama sıhhatiniz müsait değilse illaki dayamayacak gibi bir şart yok. Buna adam namaz adamı dedik. Namazı böyle kıver. Namazı sureleri ağır ağır okuyun. okuyor. Kim namazı acele kılmak başka? Çabuk kılmak başka. Zamanı yoktur. Çabuk kılsın. Ama e, namazı gene Kur'an-ı Kerim ayetlerini çabuk okursa ama ayetlere sadık kalır okursa. Eğer acele edersek Ayetleri bir küsnü yutarız. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim diye geçeriz. Olmaz. Bismillahirrahmanirrahim kelimesi tektiği ama hızlı söylesin yavaş zamanı varsa hızlı işe yasana kadar çok güzel olur. Eğer zaman yoksa aç işe, zamanı azsa çabuk kıl ama e, ayetleri tam oku. Adap bu. Namazı dostları kılın zekâetli verin. Allah ve yüzü cesurunu itaat edin. Ey ehli bey ki ey ey ehli bey. Şimdi peygamber ailesine Hz. Ali'ye Hz. Fatıma'ya efendim, torunlarına ve eşlerine. Allah sizden ancak kiri, pisliği gidermek sizi her temiz yapmak ister, günahlardan temizlenmenizi ister. Kir, Suri Suri olan kir değil, manevi kir. Şimdi burada Ehli Bekten bahsediyor, büyük bir şey bir sayfa ince ince yazdılar. Buna size özet olarak ben vereceğim. Sorma istediğinizde hemen sorun. Elbeyt. Elbeyt kimdir nedir? Elbeyt Hazreti Peygamberi aile efkadedir. Bir gün Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i almış. Cübbesini, zidasını altına almış. O zaman Hazri Fatıma'ya, Fatıma sen de geldiniz. demiş, Ali, o da orada, aynı mençül, sen de gel Ali, dördün müden cübbesinin altını almış. Bunlar benim ehli beytimdir. demiş. O sırada gene eşlerden birisi, biz ehli değil miyiz diye de, e sen de gel demiş, sen de ehli beytiniz. demiş. Değerli Hüseyin, nerede kadar? Burka edin, dışarı kadar. Sen dedim ki, Gel, sen de Şimdi, <gülüyor> Hazreti Peygamber'in, hatta, hatta, e, Selman Farisi, Selman Farisi'yi biliyorsun, Farslı, İranlı. Çok okumuş, alim bir adam. Ancak, e, intikat bakımından, zer düştü. Zer düştü, bir esene. Fakat, bu zer düştü. Zerdüs'ün bir türlü kabul edememiş. Aklı fikri bu böyle din olmadı, Allah böyle bir şey değildi dedi. Seyahate çıkmış. O günlerde, işte kendini yakın ne kadar yer varsa gezmiş. Hristiyanlığı gezmiş, diğer mezhepleri, dinleri gezmiş. Hiçbirisiyle takip olamamış, hiçbirisinde. Gönlü ona atılmamış, razı olmuş En sonunda, Hazreti Peygamber'in yanında yalnız burada Hazreti Peygamber'in Mekke'de mi Medine'de yanında olduğunu bilemiyorum. Fakat Hazreti Peygamber'i ve İslam dinine çok sevmiş, beğenmiş. Öyle ki Hazreti Peygamber ehli beyti arasına girecek kadar da Hazreti Peygamber yakın olmuş. Hatta derler ki ehli Bey içerisinde Hazreti ee, şeyden Selman Farsi'de dahildir derler. O kadar Hazreti Peygamber'e yakınlaşmış. Onu da Selman Farsi'de Ehli Bey'te sayarlar. Bu dar bir çerçeve. Sordanki, sonraki e, İslam alimleri fakat demişler. Yani yani Bey'te bu kadar dar bir çerçeve değil. Hazreti Peygamber'in yani soyun alan, yani Hazreti, Hazreti Fatih Matas alimden sonra diğer torunlar, bu zamanda, bu zamana kadar gelen insanlardan, hangisi Hazreti Peygamber'in soyundaysa hepsi hesi Bey'tir. Eylül Bey'tir. O sayıda ikincisi göstermek göstermek lazımdır. Denil. Böyle bir mina kaşa var. Halen de bu mina kaşa süre Eylül Bey sadece Hazreti Peygamber'in Dediği gibi Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan Hüseyin o, e, o, işte doğru ise e, Selman Farisi'nin de sayıldı sayıldığı dönüşe, o farzede de dar bir çerçeve. Ama ehliyet sadece bu kadar olmaması lazım, diye olmaması lazım diyen bir kutu alimlerde zaman uzak kadar, daha sonraki zamanlara kadar olan Hazreti Peygamber soyundan gelen Seyit ve Şehitleri Eylübeyt'ten sayarlar. Bu hala münakaşa edilen bir husus. Bence Peygamber ailesine saygı göstermek lazımdır. Hazreti Osmanlılar zamanında Eylübeyt yani Şehit ve Seyitlerden vergi dahi alınmazmış onlara bir saygı gösterirler. Ancak, şimdi zamanımızda her yani olduğu gibi, Sehtek. orada sahtekarları çiftti. Hatta derler ki, yeni caminin önünde, şecere çıkartan para karşılığı, ben bir anda seyidim diyor, bir anda şerifim diyor. Vakir İran'dayken görmüştüm, herkes orada şerif diyor, de seyid. Bunun tabii şey onun o zaman, bunu, İnsanların vicdanlarından bırakmak lazım. Hakikaten soydansa, e, tabii ki saygı göstereceğim. Soydan değilse, kendileri bilir. E, Ama nasıl anlayacağız? Tabii, Bilmiyorum, mesela şimdi, Şerif Muydin Targan denen bir zat var. Bu Budi. Bu çok büyük bir budçalarda. Şey yani. Udunun üstünde bir şey var ya, bunu da kışlayarak orada. Esra-i Küsneler'ler vardı. Hmm. Onu bir kemikten, onu uymuşlar, Esma-i uymuş. O, Safiye Aile'yle ekli. Hmm. Sincirli Kuyru mezarlarında kabirleri vardır. Ee, Şerif Muhyiddin Targa ve Safiye Aile'yi hmm. Şimdi, Şerif Muhyiddin Targa, saygıdeğer bir insan ve muskışınız. Hmm. Ee, Safiye Aile'yle hmm. evlendi diyerekten, sapya ailende bir bize saker sah de ama ona bir şahsi hakname bilemeden uzun zamandır sandıkta kalmış insan yani şahsi hak verebilemedi. O kanun hani, şulu şöyle istiyor şey mümkün Tarkan'la evlendiği için şeyden elde sayılır mı? Bir iki kısma göre sayılır ve bir kısma göre sayılmaz. Artık onun yani hâlâ bir münafasadır olan bir mevzu, bunun hakkında da bir fetvah vermeye, söz vermeye, selayetim yok, vicdanlara kalmış bir şeydir. Bu, bu uzun yazı, tek tek tek, uzun uzun şey yapıyor Bakın şeyi bu, ee, özeti bu. Şimdi bir sürü seyit var, Şimdi, işte kendi tarikatın pirine kadar bağlayanlar var. Doğru mu, yalan mı? Bilemem, bilemem. Eğer kendini onu hissedecek kadar yakınsa, eyvallah. Bilse, sadece filin soyundan geliyorum o. Falanca gazinin, şehidin soyundan gelir demekte insan o soydan olmaz. Hatta hatta o soya, ee, şey yapanlar da, sadık kalmayanlar da vardır. Mesela Hazreti Peygamber ve Hazreti Fil'in küçük oldu Babasının bedduasına dair. olmadı. Hazreti Şems'in e, ben buna da kaydım değilim. Hazreti Şems'in şehit edildiğine de fakir inanmam. İnanmam. Ve Hazreti Şems'in orada da sırlı olduğuna da pek kaydım değilim. Ama makamdır. Saygı göstereyim başka. Saygı göstereyim. Oradaki makam Hazreti Şems'in midir? Bilemem, kimi kaynaklar onun der, kimisi. Hayır Eğer Hazreti Şems orada olsaydı, e, Hazreti, bir, Hazreti Şems'in kaybından sonra, kaybolmazdan sonra bilip de Tebriz'de, Şam'da falan Hazreti Şems'i aramaz da, Hazreti Şems bunun dibine yatıyor. Mülük bilemez miydi? O büyük, büyük e, birkaç bir, birkaç çok erbabı dedi. bilen bir insan, Hazreti Pir. Gidip onu oradan başında, sabahtan kadar nöbet tutar der. Bunu yapmadı, e, Şam'a gitti. Hatta Tebbi'se gitti de söylenir. Hazreti Şems'i aradı. Onun için Mevlilik'ler, e, Fakir'in, Şeyh'i de Mithat Bahra'ya Hazreti Şems'in Katlini kabul etmez. Kayıp dediğimiz gibi gül bakımıda sır sultan Cenam Şems derisi, sır oldu. Zaten kendisi bunu söylemişti. Ben öyle kaybolacağım ki beni asla bulamayacaksınız. Bir daha görünmeyeceğim. Ya o o Ankara bile kabul etmez. Fakat e, şey Ahmet Evlaki Dede de onu öyle söylemiştir. Tek kaynak odur, Onun da nereden öğrendiği bellidir. Buna ait bir sürü şeyler söylemiştir efendim, masal gibi şeyler. Hatta demiştir ki, Hazreti Pir ile Hazreti Şems bir gece sohbetteyken kapı çalmış. Hazreti Pir, Şems, Hazreti Şenis'e geldiler demiş. Kader bu, haç demiş, benim inandığım Mevlana bu diye, benim inandığım sen çirk de seni katletsinler diye bir şey yapacak Mevlana diye, hadi Mevlana, zaten Hazreti Mevlana Hazreti Şems'den sonra Mevlana olmuştur, Hazreti Şems'de Hazreti Mevlana'dan sonra Hazreti Şems olmuştur, yani ikisi bir alevgelikten sonra büyük bir kez kazanmışlardır. Değerleri vardı, gizliydi, saklıydı. İkisi bu ulaşınca, bu değer aynı bu boğanın patlaması gibi patlamıştır ve Hazreti Şems Hazreti Şems Sultan bugün ne kadar gelmiştir, gizli ediyor. Evre. Hazım Evren'de malum onu söylemeye gerek yok. Bugün kadar gelmiştir. Ne o ne o onun şeyidir, ne onun <gülüyor> hocasıdır, ne onun hocasıdır. İkisi bir hocası, ikisi bir talebesidir ben onu biliyorum evladım hakikim inancım bu çünkü e, eğer Hazreti Şems olmasa Cihat Nevana belki bugün ismi bile anılmayacak ya da divanı dolayısıyla anılacak divanı vardır diğer biriler gibi divanı var derin denir geçilirdi Hazreti Mevlana olmasaydı Hazreti Şems hiç hiç, hiç, hiç bilinmez anılmazdı bile ama İkisi birden meydana çıktı zaman, geldiği zaman, kavuştukları zaman Hazreti Mevlana ve Hazreti Şems olmuşlardır. Ne onun hocasıdır, ne onun hocası, ne onun talebesidir, ne de onun talibesidir. İkisi birbirini tanımlamışlardır. Hazreti Mevlana, Hazreti Şems'ten Mevlana olmuştur. Hazreti Şems'te Hazreti Mevlana ile Hazreti Şems olmuştur. Ee, bunun gibi burada bugün efendim işte şey, Seyit'tir, Şerift'tir, denir. Doğru olsana eyvallah, cami kurban. Ama kapı caminin önünde şeceri yazarlarmış. Bir yere bağlarlı, sen Seyitsin, sen Soysin. Dediğim gibi İran'da herkes Seyit. Herkes Şerif Hasan soyundan gelenler, Seyit de Hadev-i hadev gelenlerdir Hadev-i Hadev-i hadev ama doğru odur. Burada var mı bana soracağım suaylar? Evlenizde okunup duran ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her şeyin iç yüzünü bilendir. Gaybı yaratan da olduğu için Bilen de o değil, bilen de o değil. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Şüphesiz ki Allah'ın emrine rahm olan yani Allah'ın önüne boyun eğen erkeklerle Allah'ın emrine rahm olan kadınlar fark yok. İman eden Allah'ın versiyonu ve tasdik ile icap eden şeylere iman edenler. Onlar da yani Allah'ın emirlerini, peygamber Efendimiz'in sünnetini kabul edenler. Onlar iman edenler. Allah'ın emrine rağm olan kadınlar iman eden erkeklerle iman eden kadınlar taate yani dini kaidelere devam eden erkeklerle taata devam eden kadınlar. Sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar mütevazi benim demeyen erkeklerle oruç tutan mütevazi olan erkeklerle mütevazi olan kadınlar sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar gizli yerlerini Haramdan koruyan erkeklerle gizli yerlerini haramdan koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar, bundan için Allah mağfiret ve pek büyük mükafatlar hazırlamıştır. Şimdi burada bakınız, Allah kadınla erkeği eşittir. Her usta ve teker teker saymış. Bunu daha çoğaltabilirsiniz. Evet. Ee, bunu her zaman size söylüyorum. Her şey geniş manada anlar. Yani geniş manada. Ama tevilatı da öyle çok büyük değil. Tevilat e, benzerleri çoğaltmak ama çoğalta çoğaltıyor. Benzemeyenler de oraya girebilir. Onun için tevilat sınırlarına az tutmak, şarteler bunları çoğaltı bilir. Burada, kadınlar, erkekleri Allah aynı işi kaba koyuyor. Ancak bizim hatamız şurada. Çok özel de ne, hele hele bugünlerde ne erkeklerimiz erkek oldu biliyor ne de kadınlarımız kadın oldu ne Hata burada. Herkes, yeni yaratılmış yaratılmış fensefesini bilsem, Bugün artık ne kampları ne şunun ne, ne, ne, ne mahkemelere daha var ne şunun olmaz. Ama insanlar işte hep böyle şeye kaçarlar, kievlerle kaçarlar, kendileri bir şey görürler. Bu bir hata. Allah ve Peygamberi bir işe hüküm ettiyse ama mümin olan bir erkekle mümin olan bir kadın için. Ona aykırı işlerinde kendilerine muayyelik yoktur. Demin söylediğim şeyin olan deliğiyle. Demek ki bakın Allah ve peygamberi bir e, e, e, işi hükmet ettiği zaman mümin olan bir erkek de mümin olan bir kadın. Her ne Allah emrettiyse kadın ve erkek aynı hükme tabi değiller. birbirine ayrısı kayısı yoktur ona aykırı işlerinde kendilerine muhayyelik yoktur. Ne, ne kadın bu, bu, bu sade erkeklere mahsustur, bize ait değildir, ne de erkekler bu iş kadınlara aitti, bize ait değil diye bir küküm yok. de aynı Burada şunu şey yazacak, bir ikaz var burada. Allah'ın ve Resulü'nün emri hilafına tersine hareket ve ihtiyarın caiz değildir. Bu sana aitti, bana ait bu sana aitti, bana ait diye bir hüküm yok Allah'ın ve Peygamber'in emirleri için. <gülüyor> Habibim, Habib sevgili, ee, Allah Peygamberine Habibim, sevgilim diyor. İşin enteresinde, en tercih de hadd-i nevrem da Allah'a sevgilemiyor. O da ona sevgilemiyor. <gülüyor> Ey Habibim! ya Hatırla ki o zamanı ki Allah'ın kendisine nimet verdiği senin de yine kendisine lütbunda bulunduğun Nimet verdiği şu, onu söyleyeyim. üçüncüsü söyleyeyim de. En büyük nimet olmak üzere Müslümanlık nasip ettiği için. Allah Müslümanlık bir nimettir. Nasıl ki şurada bulunmakta bir nimetse, şu şu çatı altında bu makamı muaylada, bulmak nasip, nasipse Müslüman olmak da bir nasip. Allah herkese nasip etmiyor. Senin de yine kendine lütufta bulunduğun zaten sen ve zevceni bu kadar şey. Şimdi bunu ne söyleyeyim çok daha. Köleydi azat etkin evlat edildi, mesela Zeyt adında bir şey vardı, bu köleydi, küçükken gel, gelmiş. Ona bir hediye ortadan vermiş Hazreti Peygamber'e, küçük çocuk. O da kendi çocuğu gibi almış, büyütmüş o, o çocuğun da nasibi. Onun yanında büyümesi, sonradan babası ve amcası geliyor ona Hazreti Peygamber'den parasını verip, almak istiyorlar. Hazreti Peygamber ki, kendi nasıl almalıdır? Yani bende memse bende kalıyor. Bir sessizle gitsin diyor. Kendisi Karışmıyor. Karışmıyor. Şurayı kayıyor, ben burada karışacağım diyor. Hazreti Zeyd. Zeyd'in hariç zaten söylüyor. O, o benimki, Peygamber etmenim bak burada diyor ki ve Zeycinesi de Hazreti Zeyneb'e söylüyor ona. muhtende tut. Yani bu sana verilen nimetleri muhtende tut. Tut bunları. Allah'tan kork. <gülüyor> Efendim boşanma. Şimdi bu ayrı bir macera. Hazreti Zeyt eşinden Hazreti Zeytin eşi Hazreti Zeytin boşanmak istiyor. Çünkü Hazreti Zeynep Ebubekr'den eee yani Peygamber sonra aleyhi ve Hazreti Zeynep köle olduğu için peki kadın hani benimseyemiyor. Benimseyemiyor. Hazreti Zeynet e, Hazreti Zeynet boşanmak istiyor ama Hazreti Zeynet hayır dediği için talak vakı olmuyor. Ayrımı olmuyor diyor ki Allah'tan kork da Allah'ın açığa çıkaracağı olduğu şeyi içinde gizliyor. Bunu tepsi okuyun da ondan sonra anlatırım. İnsanların